bir değişir değişim. İlk adet insanlar, programın sunumu Sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Alkışlar içinde stüdyoya giriyorlar, dumanlar, sis bombaları içinde. Fire üç, Oktay Demirci, Fire onuncu sırtında. Sadece bir panter postular vücudu tamamen çıplak. Oktay Demirci yine çıplak vücut, zincirlere sarılmış bir şekilde sapık sapık girdiler stüdyoya. Ne oluyor? anlamadım Aile programı dedik. Hoş geldiniz efendim. güzel aile programı böyle yapılır. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Alkışlar sesini kalınlaştırınca... Hoş bulduk. Hayır, mikrofonunu şey yapıyorum ya. 1-2-3-4 sese mi yapayım daha? Bu S 2009 S olmuş. S Hala onu mu yapayım? Evet. Buyursun efendim. Oktay Bey, günün gelişmeleriyle ilk haberleri verecek tahmin ediyorum. Ne yazdığacaksın Oktay? Ben veriyim. Madem ben daha çok zincir taktım. Çıplak dedim Şimdi neydi? Dur bakayım. Aa ah. Ha bu şey vardı ya hatırlıyor musunuz? Geçen sene konuşmuştuk mavi önlük yok bundan sonra öğrenciler Mavi önlük yok? Neydi? Serbest kıyafet. Siyah önlük. Aa hayır o başkaydı ya. Serbest kıyafet teklifi vardı tabii canım. Serbest kıyafet teklifi var mıydı yoksa önlüklerinde başka bir zorunlu kıyafet mi gelecek? Başka bir daha böyle renkli renkli kıyafetler. Fetikare bir şeyler giyecekler çocuklar. Ama yine böyle mesela belli derslerde serbest olabilecekti belli Beden dersi gibi. Mesela beden dersi olabiliriz. Senin bildiğin başka bir müzik dersi olabilir. İstediği de. Her öğrencinin hakkı olacaktı. İki hak. ders serbest giyma hak. Ne kadar güzel. Yoklama Dersleri gibi oluyor. iyi olanın üç ders. Şimdi maalesef bu artık kalktı. Rafa kalktı. Maalesef bildiğim önlü... haftada bir gün serbest gün olacaktı. Bizde öyle ya mesela Orhan Cuma günleri serbest kıyafetle geliyor. Yalnız <gülüyor> Orhan hiç atlamıyor. Mesela Cuma resmi tatil olsun Perşembe serbest kıyafetle geliyor. Mükemmel bir sistem oturmuş kafada. <gülüyor> Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in önümüzdeki öğretim yılından itibaren mavi önlük mecburiyetinin kaldırılılarak formaların değiştirileceğine ilişkin girişimi maalesef rafa kalkmış. Neden? Anket yoluyla velilere, öğrencilere ve tekstil sektörüne sorulmuş. Ondan Tekstil sektörü, sektörü bu kadar mavi kumaşı ne yapacağız demiş. İşte öyle bir durum var. Tekstil sektörü diye balinlere mi sormuşlar? Sevgili balinler. <gülüyor> ne yapalım? Ee, biz Bence okul önlüklerinde balinler izliyoruz ve <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım dedim. <diyorum? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sektöre sorunca da tabii ekonomik kriz olduğu için maalesef tekstil sektörü olumsuz yanıt vermiş. Anladığım kadarıyla öğrenci ve velilerin herhangi bir etkisi yok onlara sorulmuş ama. Yani tekstil en azından sinyali almıştır. Bu kadar maviye yatırım yapmayın yarın öbür gün bu kalkar ortadan gibi mesaj versin ama bir taraftan veliler de kara kara düşünüyorlar bunu. Yani bir tane kazakla. Ha, yeni önlük e, ya yeni önlükten ziyade bir tane kazakla çocuğun bütün okul hayatı geçebiliyor. Evet efendim. Aynı öyle... kazakla her gün okula git git olmaz ama aynı önlükte gidince Çok kıyafetler diyor. Falah bu arada e, siz hep mavi önlük mü kullanınız bilmiyorum ama sizin zamanınızda siyah önlükler olmasın. Siyahtı Ben, ben siyah hiç mavi canım. önlük giymedim. Ben de i̇şte de önlük... Ankara'da bir tek biz mavi önlük yerdik Sen Frukla. mavi mi giydin fari? Hep mavi giydik. Bir sene ben siyah giydim. O da yani mezuniyetimde. Şey miydi peki mesela bizim sınıfta da vardı Mavi yani ama mesela abisinden kalmıştı rengi böyle değişmiş siyahtan kadar, Maviye dönmüş gibi Sadece bizim okul maviliğimin hakkına sahipti Tüm Türkiye çapında Siz pilot okul muydunuz? Biz pilot ok pilot <gülüyor> okulduk Maviden tiksiniyor mu insanlar bu kadar mavi bir yerde göre? Siyah hakikaten hak iç karartıyordu da Mavi öyle mi yani? Bence siyah çok daha asildi Ne asildi? Yani siyahları giymiş böyle beyaz yakalar Biz kendimize beyaz yakalılar derdik <gülüyor> <gülüyor> Biz de mavi urbalılar derdik kendimize Sonra kırmızı urbalılarla Savaşlarımız yıllar boyu devam etti Önlüğün altında şort giyilebiliyor muydu ilkokulda? Tabii canım Hele önlüğün uzunsa etekle giyilmiş gibi gidiyordun Ben hiç hatırlamıyorum Patatese saplanmış böyle kürdanlar gibi devam ediyorduk hayatımda Etek giyebiliyor muydu kızlar? Giyorduk zaten. Dinlemesin. Bir dakika, yok. Yoğ gibi miyorlar kızlar. Bizim zamanımızdaki şeyden bahsediyorum fark. Ha, ben hatırlıyorum onlar zaten onların etek gibi uzun da kız önlükleri olur muydu? Bizim zaman etek giymelerine de gerek yoktu. O zaman kız öğrencileri daha masraflı mıymış ilkokulda? Ha hocam. Kızı... Hayır, önlük masrafı sadece kumaş ha, masrafı. Kumaş mı? Ma daha mı pahalıydı? oluyor? Niye Oktay, tekstil sektörüne mi gireceksin? <gülüyor> birazcık ya yasaklık binlerce önlük hazırladığında yasak halseydi işte o zaman ya patatesler işte. gibi <gülüyor> elimizde kaldı yanlış yatırım bir oda tamamen şey önlük bizim evde Öyle bir şey. Bu arada bugün UEFA kupası finali var İstanbul'da. Bir dakika tamam hadi önlükleri yapamıyorlardı. saçı başı biraz serbest bıraksınlar da. E saç başı serbest zaten ya İlkokulda, Yok, canım, ne yok. yok. nerede? İlk ben okulda, lisede bunları şey yapsınlar biraz gevşetsinler de üniversitede papaz gibi adamları görmeyelim. 15-20 yaşında yani 15-16 yaşında ne yapacaksa yapsın. Hevesini alsın. 18 yaşından sonra efendi gibi gelsin. Biz, affedersiniz bizim zamanımızda tavuk poposu dediğimiz bir saç modeli çok meşhurdu da onu yaptıramadım yaptıramadım Ben Yıllar yaptırdım sonra... hakikaten benim kafa zaten biraz yumurtamsıdır yumurtamsı dediğin tam böyle şey yani yumurta gibi. şekilli <gülüyor> yumurta arkaya doğru şey. de bir de o tavuğun gerisi ve derisine benzetme çabam yüzünden tam elgin gibi dolaşıyordun ha <gülüyor> hakikaten böyle arkaya doğru uzayan bir kafam vardı günaydın günay ay, ay dın, dın, dın, dın. günay ay ay dın. Fon müziği bize anlatmak istediğim bir şey mi var? Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Offline Demirci, Fire 3. Nihayet bir ni <gülüyor> zincirler. Şu lafı kullanabileceğim. Ya bir şey okuyacağım. Anlayan biri gelsin. Biri yani bu yana. Rusya fiyatı ikiye katlayarak 2012'den itibaren Uluslararası uzay İstasyonu'na gidecek her astronottan. Amerikalı astronotan 51 milyon dolar para isteyeceğini açıkladı. Buyur. Anlayan beri gelsin. Anlayan. Ben kullandım. <gülüyor> <gülüyor> bu işi İstas... gözürdüler baklaya ama bu fırsat insan eline bir kere geçer. İşte ben en başta söylemiştim zaten canım o bana yeter. Sen de kullandın, sen de mutlu ol. Şimdi anlamadım uluslararası uzay istasyonu Ruslara mı ait? Biri beri gelsin. O da sensin. İşte Mira. Mir nedir? Mir. Adamlar istasyon kurmuşlar. Millet babasının çiftliği gibi istasyona gidiyor. Hello Amerikalı astronotlar. Ayakkabıyla giriyorlar. Bu Amerikalıların genel adeti öyledir. Ya rezillik ya. Ondan sonra böyle dolapta ne varsa açıyor kendi açıyor evi hemen. gibi. Oh conflicts, Oh beer. Böyle <gülüyor> silip süpürüyor. Ondan sonra goodbye. Yani e, Türkçe'ye de hoşçakalın. Biz bu ile ilgili bir pazarlık falan yapsak ilk başta mesela bu koparan kriterleri falan gibi şeyler var ya. Hı hı. Bizim şartımız şey olur değil mi? Eve ayakkabıyla girmeme garantisi. Tabii. Ve bu yönde e, topluma verilecek özel dersler. Yani 51 milyon dolar da çokmuş. Şey Çok canım her yani. astronottan üstelik. Ee, orada açık, açık büfe olması gerekir. Ha, açık aynen. büfe ve mini golf. 51 milyon dolar veriyorsan bir uzay istasyonu da. açık büfe, mini golf odalarda ha. Saç Kurtma makinesi. Şey olması lazım ayrıca ya. Ne derler ona? Yakuzi mi? Yakuzi olması lazım. Onların hepsinin ayarlanması lazım ya. Ayıptır ve de bir o kadar günah, O kadar masraf çıkmaması lazım. Rusların demek gınığına gelmiş. Bir de Miruz'a Uzay İstasyonu şeyde görmedik mi en son? Eurovizyonda. Eurovizyonda gördük de. O... Yani o duvarları bir şeyle kaplamak, bir lambri yaptırmak çok mu zor? Şimdi ben atıyorum da. Duvarlara lambir yap bak 1980'lerin başında sona erdiye geçim. E ne yapsınlar o zaman? Şey... Avukatlık bürosu mu açıyorsun şey misin ya? Uzay istasyonu bu a En şık yer olması lazım. Tabii canım duvarda halılar falan. Çünkü herkes otantik bir, yani bir takım şeyler. Böyle bir küçük halı tezgahı gibi mir uzay istasyonunda hoş geldiniz. Yarın dokunmuş bir halı dursa. <gülüyor> Fena mı olur? Bence güzel olur. Ay halı dedin, uzay istasyonu dedin. Bir şey onda vereyim be. Bu çekik gözü birileri var diyordunuz ya. Ha kimmiş o? Ee, Rus değilmiş, değil mi? Yok ya, Japon astronot Koichi Wakata. Koichi Wakata işte 50 milyon dolarını vermiş, bir istasyonda bir hafta ailesi ile beraber, her şey vermiş. dahil. 5 kuruş para ödedi? Maalesef orada. Onun için mi gidiyorlar? Tabii canım kumarhaneden kazanıyor esas bir. Ne para kazanıyorlar o tarz. Yalnız kumarhane dediğiniz birisi de bizim Mustafa Topaloğlu. Bizim Mustafa Topaloğlu diye diyorsa Uzay bir ya. kumarhane baskını yapmışlar. Yine Mustafa Topaloğlu çıkmış. Ne yani cinayetmiş dedik. Ne çekiyorsunuz ki? Hayret bir şey ya yani. Bütün baskınlarda biliyorsunuz. İşte şu kadar masa bilmem ne ve Mustafa Topaloğlu <gülüyor> ele geçiriliyor kumarhane baskınlarında. Baskın var he. Baskın var. Ee, şimdi bu arada o Koichi vakataya da e, süper hareketler yaptırmışlar. Adama diyordun ya sen bu erevizyonda bir şey yap, bir numara yap be adam yukarıda yer çekimsiz evet. siz e Niye göremedik televizyon ekrandayken süper hareket yaptırmışlar mı? laflar bir yerlere gitmiş çünkü dün kameraların karşısına geçmiş şey yapmış uçan alı. Esprisini yapmış bir halı göndermişler. Halının üstünde böyle hala diye uçmaya çalışıyor. Orada da hile yapmış şerefsiz. Ne yapmış? Ayaklarını yapıştırmış halıya. <gülüyor> çift taraflı bantla. <gülüyor> Ondan sonra bu numarayı da yaptım. Çeşitli... Uzayda da olsa en büyük teknoloji çift taraflı bant değil mi? <gülüyor> Tabii canım. Adam şey... uzayda ama yine onu kullanıyor işte. Ya bu uzaya giderken. Hmm. Şimdi her ülke kendi aracını falan gönderiyor ya. Teşekkür Onun yerine ederim. dolmuş gibi bir şey olsa, Hı. yine ülkelerin kendi astronotları olsa, kendi hedefleri araştırma konuları olsa tek bir araç çıksa, tek araç işte Amerika, Rus, Çin, şey hatta o zaman araç nerede olmayınca Türk astronot da çıkabilir. Onlar kendi araştırmanın işte ne bileyim birisi e, bazı proteinlerin yer çekimsiz ortamdaki davranışlarını incelesi. Mesela Öbür Türkiye Anzer şey. Anzerbalı'nın işte Heh. şeysi. Uzayda çift taraflı bant. Çift taraflı. Ha yani. E var öyle bir araç tasarlandı toplu taşım aracı diye. Evet. Asansör falan diyorlar İki, üç ama. 2-3 hafta. Hayır hayır asansör değil ya. Bayağı dolmuş tipi bir dolmuş uzay tipi, şey, astronotlar aracı. gelecekler. Vereceksin parasını uzay gemisinden daha hesaplı. Astronotları servisle evlerinden alıyorlar. Şehir içi hı hı. servislerimiz vardı. Servis, servis yasakmış uzayda. Yani servisler yok mu? Melik Kökçek bir tek uzayda yasakmış. Her hı hı hı yerde hı servis, servis, bir tek uzayda servis yok. Şeyden, açtıdan kalkıyormuş. Ah, ah bu Melih Gökçek Ah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, neyse işte o numaralar, numaralar falanlar filanlar güzel. Ona bir şey yok, lafımız yok. Güzel. Artık yani her şeyde bizden beklemesinler, değil mi? Bir lafı biraz kendinizi düşünün. Hı, doğru. Ondan sonra yapın yani. Bu arada başka bir şeyleri daha gireceğim. Yani kısa kısa böyle her şeyden, her yemekten bir kaşık vermek istiyorum size çünkü menümüz çok zengin. Ben öyle şey sevmem ya bir, bir yemeği adam gibi yiyelim işte. Niye kısa kısa yapıyorsunuz? Bak. Limit ya sınırımız mı var? Şöyle diyor. Yani hepsinden biraz tadalım da. Hangisi? Hangi yemeği daha çok seviyorsa onun üzerinden daha çok yiyelim. iki tabak yiyelim. Üç tabak. Üç tabak yeme hakkımız var mı? Var. Üç tabak kadar yeme. Sınırsız yeme hakkınız var. Üç tabak kadar. Şimdi bir de kraliçeye nazarlardaydı. Kraliçenin çok güzel 1958 model Rolls Royce Royce'u vardı. Hava atıyordu. Mık demedi bugüne kadar desen sen geçen gün resmi ziyareti gerçekleştirirken ondan sonra daha havalimanında yani. lak diye sen senin nazarından sonra kraliçeye nazardaydı. Ee, bir Oktay arada... Demirci mi aramış kraliçeyi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> kraliçe neredesiniz ya? Aa, Çabuk beni almaya gelin deyince tamam o da Danimarka'nın çıkışında lak diye kaza. Kaza değil de araba stop etmiş. Ha. Ondan sonra kraliçe demiş hadi bir el atalım arkadaşlar. Kimse de oralı olmayınca. E ee, demiş iş başa düştü. Emektar bizim emektar diye geçmiş arkasına. Güzel bir yandan kraliçe itiyor arabayı. Efendim kraliçe itmez ki ya. Kraliçenin zaten mekanik bilgisi hat safhada. O kuyrundan biliyoruz. Tabii canım. Açar kaputu. Tak tak tak ver bana 12-14 anahtarını falan diyerek girişir yani. Ya da vurduracaksa da bilmiyorum Rolls Royce'ta vurdurma teknolojisi var mı da şey kraliçe vurdurur geçer şoför şeyine mahalliğine takar ikiye arkadan itecek adamlar vardır herhalde. Vallahi kadın da helal olsun ha kraliçe muraylı hala 58 model Rolls Royce'i kullanıyor. 51 tutumlu sene. diye mi helal olsun? 51 öyle? sene tabii tutumlu. 51 sene artı 4 dakika öyle düşün. <gülüyor> Ama şey var. O Rolls Royce'sa herhalde fabrika çıkışı değildir. Nasıl fabrika Vites çıkışı? Vites kolu bilmem nesi Hiç altındır bir, falan Bütün falan. parçalar orijinal. Bir vidası değişmemiş. Bir vidası değişmemiş. Kraliçenin dediği lafı. O hatırası var demek Hatırası tabii. Hatıralarda bir yere kadar. Bu arada dün geçirdiğin kazadan dolayı aldığın kutlama mesajlarını istersen bugün yayında oku. Okuyayım. Ben zaten bir telefon bekliyorum şimdi. <gülüyor> Esas kutlamayı servisten bekliyorum. Size şu, şu kadar ederiz tari... gibi. <gülüyor> ne kadar kutlayacaklarını söylüyorum ben. Hem en yakın tahmini verene Ben diyorum ki 3250 Ne diyorsun Hadi canım. Hadi O kadar mıdır kutlaması bunun Biraz kutlamalar dedim. pahalıdır Tutmaz o kadar ya tutar mı tampon gitmiş Tampon, tampon gitmiş. kutlaması yapılmayacak mı sadece Çünkü tampon tampona trafikte nereye kadar demiş Ege Ne kadar kutlarlar Far söyle bir şey ya 3250 Bak benim 6000 sıkışmıştı ama senin sıkışan şey sadece altı bin miydi? Hayallerin, umutların ve bütün motorun sıkışmıştı. E doğru söylüyorsun. Motora kadar altı bin. Motordan sonra komple. <gülüyor> Geçmiş olsun canım ne olacak? Sana bir, kraliçeye iki. Geçmiş olsun. Oktay Demirci'den alacağız artık. Oktay hakikaten. Oktay Demirci de kayınpeder aralarında halledecekler. Bu, Oktay, bir... Oktay Demirci ile almayacağız. Kayınpederden alacağız sen onaygeciğim. Bakacağız artık. Bilmiyorum. Yani ben istersen güzel Bu... konuşmamı yaparım kayınpederine. Sen yap. Beni ben şey yapmam. Ben çok yüz yüze bakacağız Benim yine. benim ne diyeceğim çok net yani. Ne diyeceksin? Yani şimdi heyecanını da kaçırmak istemiyorum ama işte saat 6'da başlayan programımız için saat 5.30'a kadar bu çocuğu Evet, şu kadar bu çocuğu tuttuğunuz için Z öncelikle size teşekkür ederim diye başlayacağım. Böyle nezi nezih bir konuşma başlayacak. Bence yani. aferin de. Yok, aferin aferin size. olmaz. Yaşı büyük şimdi saygıda kusur Orada etmeyelim. sana iyice bir gıcık olsun. Zaten kendisi de esnek yapısı var. Bi boaa diye uçan telefonda, tekme. Telefonda yapacağım ben bu konuşmayı zaten. Ben de kutu kolama alır seyrederim konuşmayı. En güzel yerden. Ne Sa olmuş şimdi Rolls-Royce kullanılacak mı yeni araba mı alacaklar? Valla o da artık demiş değiştirelim ya bunun bir herhalde... ÖTV de düştü demiş kraliçin. 1960-61 model bir şey bakıyorum demiş. 1-2 model geliştirmek lazım. Temiz yani. Rolls Royce bulmak da çok zor. <gülüyor> çok zor Hidayet Türkoğlu falan diye konuşuyoruz ya. Bundan sonra Hidayet Türkoğlu demeyeceğiz. Çünkü kendisinin bir şeyi oldu artık. Lakabı, lakabı, oldu? lakabı oldu. Hido. Gerçi bayağıdır da var olabilir bu lakab. Bilmiyorum da. Hido zaten deniyor da. Uykulu yüz. Sleepy face. Uykulu, Uykulu yüzlerle... <gülüyor> Öyle Ömgün bir şey varmış. Dünyama. Uykulu yüz lakabıyla alınan Hido takımın şu anda yıldızı. Gözümde canlandırıyorum. Hakikaten öyle bir bakışlarında öyle bir şey vardı. Yani Son saniye üçlü atarken aynı yüz ifadesi olur mu? Olur işte. Vay sleepy face. Sleepy face diye de Milleti uyutuyor. Üçlükleri atmaya devam. Hadi bakalım Hido. Ee? Bu akşam konser var <gülüyor> sevgili dinleyiciler. Ne konser derseniz. Ondan öte İstanbullu dinleyicilerimiz öğle vaktinde podcastten <gülüyor> dinliyorlarsa akşam Old City'de <gülüyor> Bekliyorum kendilerini UEFA finali falan bunlar her zaman olan şeyler onu bir hatırlatın. <gülüyor> Ankara'daki dinleyicilerimize bakın ne bekliyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Radyo Otu sunar. Müziğin sırrı anlatımlı yes. konserleri devam neyi ediyor. İnsan sesinin ilk şarkılardan büyük koro ve opera eserlerine Bana giden bir misafir beni. Kor oda korosuyla ha, sesin macerası. Bonk. Şef İbrahim Yazıcı, 20 Mayıs Çarşamba saat 20'de Otu Kültür ve Kongre Merkezinde. Biletler biletikste. Ayrıntılı bilgi ve davetiye kazanma şansı için radyootu.com.tr. Aynısı ya. Evet. T diye bir tan şarkıyı hastayım. Buyurun efendim. Hayır, Recep İvedik'i bir tane oyuna koymuşlar, Amerika'da satışa çıktı ilk günden beri 3,5 milyon adet satan, toplamda 550 milyon dolar hasılatla tüm zamanların rekorunu kıran bilgisayar oyunu nedir? Grand Theft Auto. Grand Theft Auto Ford'un ee, bir de Recep İvedik karakteri olmuş, orada eline bezbol sapası alıp arabaları koymuş, lan diye, hadi ya. <gülüyor> böyle insanlara saldırıyormuş falan. Ee, şiddet yükle içeriği nedeniyle 17 yaşından küçüklere satılması yasak. Bu da beynime vuruyor. Ne oluyor? Yaşlandım mı ne? Ee, neyse. bahsediyor. bahsedelim. Sondan bahsedelim. Bezbol sopasıyla insanları kovalıyor, arabasını onların üstüne sürüyor falan filan. Böyle bayağı da bir e, şeyden de, e, Türkiye'den de şey gelmiş, rabe. Hadi ya ne güzelmiş. Valla güzel yani. Ver bakayım. Neye baktın? Grafikli ne halimi bu? Grafik tasarımda orada yukarı. O, Oyunun sinesi var mı sende Fahir? Gerçekten ya. aynı yapmışlar ya. Ben Saka biliyorsun. Ondan sonra gömlek. E aynısını yapıyorlar zaten Ege. O kadar zor. Niye şaşırdın ki? Sen PlayStation falan oynamıyorsun galiba. Orada da futbolcular falan hep aynı. Mesela Prekazi, Hasan Şaş. Hep onların aynı. Ha, patch olarak yapmışlar ama bak. Patch dediğin match. Yani şey işte. Kanevi çekti böyle şey. orijinaline ilave ediyorsun. Hmm. Yani dünyada şey olarak... Ne Herkes bilinir bilinmez ama işte Türkiye'dekiler Recep İvedik'e ekleyebiliyorlar. Bütün oyunu Recep İvedik olarak oynayabiliyorsun mesela. Onu. Aman bak hiçbir esprisi kalmadı. Şu anda oyundan ben rahatsız oldum. Zaten şiddet işte sevmem. Ama işte Türkiye'de şu oyun sektörünü biraz şey yapıyoruz ya ihmal ediyoruz. Recep İvedik'in 50 tane oyunun şimdiye kadar çıkmış olması mı? Çıkmış ve piyasalarda raflarda yerini almış olması ve oyuncular tarafından bitirilmiş olması oynanıp benimsenmiş, olması, benimsenmiş olması ve ikincisinin ve hatta üçüncüsünün çıkmış olması Gora'nın Arogo'nun oyunlarının Nerede? çıkmamış olması Bizim benim ayıbım. ayıbım değil herhalde Cem Yılmaz'ın ayıbı. Cem Yazıklar Yılmaz olsun yılını. Cem Yılmaz'a. Hayır canım Cem Hayır, ben burada... <gülüyor> oyun tasarlayacak değil bir tane adam. Cem Bey böyle bir oyun yaptık. Size şu kadar para verelim de biz bunu piyasaya çıkaralım deseydi biz bugün o oyunları oynuyor Şöyle kısa boylu şişman gözlüklü böyle. Cembe e, şöyle bir fikrim var benim. E, biz bunu acaba neden büyükseir oyunu haline getirmiyor? Hakikaten neden getirmediler? Nerede yani? bu çocuklar? He... Ne kadar güzel olurdu ya valla onun oyunu olsa. Ne güzel fık fık fık fık fık fık. Oradan oraya, oradan oraya. Ne güzel şeyler. Çok güzel fikrim var. Cembe'in bile oyunu olması lazım. Şu yeni reklamda bir tane var ya dijital. Ne o? Beyaz Cembe. Hı. Onun da oyunu olsun yani. Onun bir flash oyun olmaması lazım. Reklamını Mesela yeni rakı. Öyle mi ya? Şahane oyunu var. Çok da güzel seslendirilmiş. reklam.com. Ben de şeyin <gülüyor> şeyin reklamı olsun, oyunu olsun diyeceksiniz hanedip. <gülüyor> expert var ya bir tane. Aa, top yakalayan bilgisayar. <gülüyor> expert, Expert, Expert. Antipatik. Antipatik aile. <gülüyor> Bizde oyunlar tamamen her şey olduğu için korsan olduğu için oyun piyasası. Bilmiyorum öyle canım, bir şey utan. Para harcama niye ya bunu zaten ertesi gün korsanı çıkacak piyasaya ben niye bu kadar parayla iş şey yapayım diyorlar. Benim fikrim ki. bizim oyunumuzu yapacağımlar. Yarın bugün oturun bir kitap alacağım. Excel. Excel'de. <gülüyor> bizim, bizim oyunumuzu Bizim yapacağım. oyunumuz ne olacak? Böyle bir takım rakamlar giriyorsun. Monitöre ters bakınca leblebi mi yazıyor? Hayır canım. Onu bir yazıyor. Bir takım ters, rakamlar giriyorsun mesela. Ondan sonra enter'a basıyorsun. En altta toplamı yazıyor. Tüm bir şey olacak. Modern sabahlarla toplamı çıkarma. <gülüyor> Neşelim. Neşeli top. <Leblebi>. Zelzele <gülüyor> ve en son şeyde oyunun son level'ı. Ebe gebe. Bebe. Rakamlarla bunlar yazılır. Çok yazılı güzel ya. Bir de şeyi yaptırabilir miyiz acaba? Ben yapacağım oğlum. Selvi boylum al yazmalım. Ben onun da oyununu olsun. Babası Cemşit miydi yoksa İlyas mı? Yanlış mesela Samet'in babası kimdi? Cemşit diyor. Aa, ya. Yanlış. Çıklayınız olacak değil mi? Cemşit de Samet çıkacak mı? Neydi? Cemşit ile İlyas. İlyas. Oradan seçiyorsun. Orada da birisi yandan çıkacak. Idi, Hızır idi Yunus ile Hızır idi Yunus idi. Şevket <gülüyor> o, onu bence bir sonraki öteki oyunda yapalım fine. Ya bir sürü oyun yapalım <gülüyor> <gülüyor> Lever Lever Anadolu Cemşit ile macera maceraları Çok güzel ya değişik değişik Mesela bir tane sanatçı lazım. Bir tane sanatçı olur mandolin çalabilen falan ya, Bence oyun müziği olsun Şu tepe karlı tepe yaydalar <gülüyor> hanelerle bu şarkıya geliyorsunuz Bu programda <gülüyor> anlamıyorum ya Dönüp dönüp şu şarkı yeri açılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sadece o şarkının da bak mesela bak nereye geleceğimizi tahmin edeceksin. Bak <gülüyor> e, Tosun Paşa'nı da oyununu yapalım. Tabii canım. canım Tosun Paşa gelsin. Hı -hı. Tamam, bir dakika Tosun Paşa. Nın. Tosun Paşa değil, de, Süt kardeşler. Hayır, süt kardeşler. Sabahcide. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Elmah. Mesela. Bu bir diyalog olsun bence. Çok güzel olur Oyun da. Bunlar bilgisayarda güzel. Ya biz zaten hani genç arkadaşlarımıza bir yol açalım. Bir ufuk, bir görüş, bir bakış. Bir tane de şey olsun bence. Neşeli günler. O da. O da olsun. Turşu, sirkeyle mi yapılır, limonla mı yapılır? Tıklayınız gibi. O değil. neşeli günler değil. Neşeli günler olur mu ya? Neşeli günler iki ailenin buluştuğuydu galiba. Hep karıştırıyorum ya. İki, iki turşucular da iki aile buluşuyor. O, o şeyde... aynı ailenin, o parçalanmış ailenin sonunda buluşmuş. Turşucuların adı neydi? Turşucuların adını bilmiyoruz. Turşucuların adı neşeli gün. günler mi? Neşeli günler. neşeli günler. Neşeli günler olamaz ofim, şey ya acıklı ya. Sadret <gülüyor> suyatirit. Veya o tip bir şey. Ha tavuk suyuna çorbaydı o filmin adı. Seviyedinde izler turşucular filminin adını bilen varsa lütfen bize Turşucular dediğimizi dediğimizde biliyorsunuz herhalde. Adil en aşkte, Miner ailenin karı koca ayrılmışlar. Ne de çocuk yapmışlarsa <gülüyor> iki aileye çek kadar çocukta paylaşmışlar. Oya Başar herhalde. var hatta onun o zamanların geçti. Oya, Oya Başar mık, mık bir adam var. Oya Başar var o filmde. Oya Başar var evin kızı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ayşe ben. Ayşe han Türk sinemasının güzide artık yorumcularından birisiniz. Ne diyorsunuz? E, öyleyim çok izledim normal. <gülüyor> neydi filmin adı? Eee Neşeli Günler diye haklı. İyi bir şey Ege Neşeli. E, e, e, tamam peki. Turşulu e, e. filmin adı Neşeli Günler. Peki evet, sizce evet. turşu sirkeyle mi limonla mı? Tabii ki limonla. Limonla diyorsunuz. O zaman sizin mineral suyun yanına alıyoruz. Çok teşekkürler efendim. <gülüyor> Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Şey olan neydi? Müdür Oğlum taksi taksi de, sormasaydın öbürü aynı ne? filmi turşusunu atarak anlatıyorsun, sonra da başka bir ismi olması Gerektiğini aile değil. şerefi ha hatırladım A A A aile şerefi o oğlum o duran o komedi falan değil ha tek okta isminin kullanıldığı filmdir oradan bilirim ben baba şey oluyor gidiyordu adamlar Şerefi Oktay ha, <gülüyor> öyle ha, gece ha, okta. Günaydın efendim Günaydın kimle görüşüyoruz Murat Murat olur Merhabalar Murat Bey hoş geldiniz Merhabalar ne konuda konuşacaktınız ee, biz cevabımızı aldık ama. Evet aldınız Neşeli Günleri aldınız da ben şeyi soracağım. Şu e, Münir çok güzel kalp krizi geçirdiği film vardı. Hangisi? Ha, babam sınıfı değil mi o kalp şu, krizi geçirdiği? Yok yok şu ben yaşa Usta e, karıncayı bile incitmedim falan dediği. İşte, i̇şte aile tamam aile şerefi şey. o. Gidiyor Oktay'ın babasını öldür şey, Oktay öldürüyor en son değil mi? Ha, evet evet. Ha, ee. Yok yok değil doğru söylüyor bir dakika. O farklı ha, film. O Tarık Akan evlatlar şey. E, Itır esenin babasıyla şey, mücadele ediyorlar. Şey ailele Itır Eser'in babasıyla mücadele ediyorlar. Neydi o? Neydi o? Fabrikada çalışıyor değil mi? değil mi? Ha fabrikada gidiyor. Fabrikada gidiyor. E, tabii tabii tabii. Sonradan ben ben o zaman. Havcayı bile incitmemiş yaşamışsa tamam. falan diye. Doğru doğru. Murat Bey biz sizi uğurlayalım. Bilen varsa hemen hattımızı alırız. Çok tamam, teşekkürler. Peki. Peki, Şimdi Aynen, bir dakika. Karıcığın şey, Adile... incitmeyen Yaşar Usta'nın filminin adı neydi sevgi dinleyiciler? Telefonumuz iki. Evin büyük oldu. Tarik. Evden atılıyorlar hatta ağacın altında yaşıyorlar bir süre falan o değil mi? O tabii şey hani hatta bir tanesi doğmuş yukarıda ip atıyor. Dan, dan, dan. Yaptırmıyor <gülüyor> bilmem ne diye çıkıyorlar. Dolmuşçu çocuğu. Baba işte bir sev istersen bırakayım seni falan diyor. Tamam hatırlıyorsun Faire. Anladım. Bir de evin küçük oğlu var. var. Böyle anneler gününde şey yapıyor. E anneler iş falan diye. Hatırladınız mı? İşte oyun küçük oğlu aile şerefi karıştırıyorsun ya. Ya hayır ya, ya anneler günü diye ya bunlar iki ayrı aile evli değiller ikisinin de ayrı çocukları var vesaire bir araya geliyorlar sonrasında. Yine bu telefonlar hemen... yanıyor. Ha, neyse doğru ki. doğru evet doğru. Karıştırma Oktay sen kafan karıştı heyecanlandın galiba. Evet. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, ben Burcu. Burcu, Burcu hanım. hanım, Yaşar evet. Usta filmini biliyor musunuz? Evet, o bizim aile. Ha bizim, bizim aile. aile değil evet. mi? Değil mi evet. ya? Değil mi ya? Çok teşekkür ediyoruz Rica efendim, ederim. görüşmek üzere. Çok evet. iyisiniz Burcu hanım gerçekten. Bir güneş gibi doğdunuz Murat sabahımıza Murat Bey adına da teşekkür ediyoruz Burcu'ya. Gerçekten de Başka, Türk sinemasının sormak cevaptan. istediğiniz zor 3 şey. film var diyebilir miyiz birbirine benzer 3 yönetmende Neşeli üç... Günler, bizim aile bir de aile şerefi. <gülüyor> i̇şte onlar hiç birbirine karışmasın diyor. Bence birbirine karışan filmler değil bunlar ya. E, karış Neşeli Günler çünkü... o da üstünde Neşeli Günler. Uyguru... Neşeli Günler'le bizim aile, bizim aile çok karışıyor. Karışır birbirine karışır. Çünkü olamadı işte da da siz karıştırıyorsunuz ya birbirinize. Siz tamam. bir... Öpücükler öpücüklerle geldi Kadriye stüdyomuza. Neden? Bilmem ilk <gülüyor> kez böyle bir şey yapıyor Kalka ben bir bak. rahatsız oldum. Kaç yıldır çalışıyoruz burada i̇lk, ilk defa öpücükle karşılandık. Günaydın efendim. Sormak istediğiniz bir soru mu vardı hanımefendi? O. Hanımefendi? Beyefendi mi yoksa beyefendi mi? Yoksa size beyefendi mi demem gerekiyordu. Bir bağlantı vardı ama itibiden bütün güzellikler ki. gibi bu bağlantıyı da kaybettik. E, ne nereden girmiştik konuya? Ne bileyim bir yerden girdik ha Recep İvedik'in oyunu çıktı ha, oradan ha. girmiştik oyunu çıktı değil işte o işte ne patch yapılmış e, iyi tamam madem oyun yapmıyorlar bari birkaç programcımız şu patchlerle uğraşsın ya ben e, şu şey oyunlarında da Recep İvedik olarak oynanması eğlenceli olabilir yani hani böyle oynayanın gözünden görüyorsun ya koşuyor ama silah değiştiriyor senin mesela şeyi e, neydi senin oyunun Call e, of Duty mi? ha Call of Duty Recep İvedik olarak oynasın. Aman ne güzel. Ya ne olacak ne güzel. Eğlenceli olur. Şimdi bunda ne var? O, bir de bomba at adam öldürür. Günaydın efendim. Günaydınlar merhaba. Merhaba efendim hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Ben Eda. Eda Hanım hoş geldiniz. Eda Hanım bir güneş gibi doğdunuz sabahımıza. Ya ya sormayın. <gülüyor> ya ben biraz öyle bir tarihi hatayı düzeltmek için aramıştım. Eyvah eyvah. Oya Başar olmayacaktı. Oya Aydoğan olacaktı. Evet Oya Başar dedim ben değil mi? Ay hasta beni evet. beğenme versin. Ben Oya Aydoğan de, demek istiyordum zaten. Ya Oya Aydoğan olacaktı ablam ya. <gülüyor> ablam çok özür dilerim. Ben karıştırmışım. Bir de Ramazan vardı. Hadi, O ayrı. O ha. ayrı ablam o. <gülüyor> Değeri neydi hanımefendi tarihata? Pardon diyemedim. Başka ya. hatamız oldu mu? Yok yok başka yok tamam bu zamana kadar süperdi. Çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. Oldu iyi günler hoşçakalın. Bir güneş gibi doğdunuz ama artık kendiniz neyse. Oya Aydoğan çok iyi bir oyuncuymuş ya komedisi falan çok kuvvetli. Komedisi kuvvetlidir hala da kuvvetliydi. Ben Oya... Hep şey zannediyordum Oya Aydoğan'ı. Banu Alkan'la Oya Aydoğan böyle ikisi de Türk sinemasının erotizm yükünü sırtlanmış zannediyordum da. Oya o Serpil Ardoğan... Çakmaklı o senin dedi. Yok değil mi o yaya Doğan'ın öyle bir hı. şeyi, öyle bir misyonu. Kovede ağırdıktı filmler. Tabii Tabjım, süpermiş ben. Tebrik ediyorum kendisini. Ben hala tebrik ediyorum. Gerçi dramlarda da oynadı şey Emrah'ın annesi. Heh, şeyini üstlenen de o değil midir ya o yaya Doğan'ı Emrah. İlk Emrah'ın annesi olan o yaya Doğan. Emrah Koç filmlerinden herhalde kafamda öyle bir şey. <gülüyor> ne <gülüyor> filmlerinde? <gülüyor> Emrah Koç annen. <gülüyor> Hayır, ay o, ay da, ay o film vardı. Ay. En son taks şeylerin, arabaların camlarını patlattığı bir film vardı. Sosyal patlam. Ease Rider gibi bitiyordu film. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evet en ya. son camların patladığı film. En güzel filmi Yasak Sokaklar'dır. Hangisi oldu? O Olgunluk Dönemi filmi ya. Yasak Sokaklar. Şeyle beraber oynadı. Bir seri film var. Video filmleri. Hı. Garson o bundan. Ee, garson, kokteyli mi? Ee, çakma kokteyli. Onun adı Yasak Sokaklar. Yasak Sokaklar böyle e, daha çok batı yakasının hikayesi veya oh, işte evet, zenginler evet. ve yoksullar arasında geçen böyle bir çekişmenin aşkla yorulmuş hali kokteyl filminin ismini hatırlamıyorum bak çakma kokteyl hav havuzda geçiyordu falan böyle bir ya Emrah şişe çeviremeyince garson olması çok acı değil mi ya <gülüyor> Emrah <sizin gülüyor> şöyle ben abi atamam şeyler beni garson yapın size evdeyiz <gülüyor> Dur onu da öğrenelim ya. Bak şimdi aklıma takıldı. Seyyidin habere geçeceğiz o yüzden hemen Emrah Kokteyl filminin adını bilen varsa 210 30 hmm. 30'dan sevaptır bizden... ya bu sabah tamamen Türk sinemasına hizmet ediyoruz bizim, Yasak. Bizim olayımız hizmet başka bir şey değil yani. saatte gelin düğün diyet. Bunları konuşalım. Gelin uzun. düğün diyet. 13'e dikkat. <gülüyor> 3'te. Hangi hangi 3'te? <gülüyor> Dikkatle beraber 3'te oluyor oğlum. Düğün. Delim, delim, hiç telefon gelmedi hiç, hiç mi? abi bilmiyor demek ki dev senatçımız Emrah. Emrah bir hiç film filmi. çekiyor, uğraşıyor, didiniyor bir hikayeyi, özgün bir hikayeyi daha özgün bir şekilde anlatıyor ve günaydın efendim Günaydın. kimle görüşüyoruz? Orhan ben Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş neydi Emrah'ın kokteyl filminin adı? valla Emrah'ın kokteyl filmi benim hayatımda izlediğim <gülüyor> filmlerden birisi ee, yalnız ismini şöyle hatırlıyorum Seninle ilk defa diye. <gülüyor> <gülüyor> Emrah bana <gülüyor> çok gerçekçi Söyledim geldi. <gülüyor> bana da nedense biz niye şeye girip bakmıyoruz ya? Emrah Bak, filmografisi. Nereye girebiliriz orada çat, evet. çat Çok teşekkürler Orhan Bey. Ben teşekkür ediyorum Yalnız doğru abi. galiba ya. Oturdu bence filmle seninle ilk defa. Gerba <gülüyor> yani çok mantıklı geldi. <gülüyor> mantıklı. Ilk seninle ilk defa. <gülüyor> Oktay belli 3 <üç> kere. <gülüyor> yani çünkü filmde kokteyl diye bir durum yok barmen olmadığı için. Olsa olsa garson olduğuna ayran kola ne alırsınız gibi bir şey olabilirdi filmin adı. Ama seninle ilk defa en sevdiğim Emrah filmi. Bu arada telefonlar kesildiğine göre Doğru. da daha varmış. Günaydın efendim. Alo, merhaba, merhaba. Merhaba hanımefendi, görüşüyoruz? E, ben Fulya. Fulya Hanım, alalım cevabınızı lütfen. Ben şöyle hatırlıyorum, yalnız güneş şahitli olabilir o. Evet. Yalnız güneş şahitli. Yanımda de yani bilmiyorum. Yok yok doğru tamam bana, yalnız, bana daha değil. mantıklı geldi. Ben ba, ba, bana da mantıklı, ikisi de mantıklı gel be şey, ama... Çok yalnız, teşekkürler, teşekkürler efendim ]ler. görüşmek Hayır. üzere. İyi günler. Çok Başka şey, kim gel. şahit olacaktı ya? Günaydın. Günaydın. Günay, ne kadar güzel bir şarkı. O sabahlar devam ediyor sevgili misler. Buyursunlar. Buyurun Oktay Bey, hoş geldin yiğidim. O ben mi vereyim yine bir haber? Ya, bir Güzel. sen bir ben. İyi. Anlaşmamız böyleydi en baştan itibariyle. İşte o o bir anlaşmaz. günden haberi ben vereyim. <gülüyor> Ege, hakikaten sen niye hiç böyle elini taşın altına sokmuyorsun? Ya, ben bir sence... Kıyı kıyıda köşede, kıyı kıyı takılıyorsun ya. Sadece bir espri yaptım. Bu ve benzer esprileri bu akşam İstanbul'da Olds Deez Comedy Club'da Sahnede birebir bir izleme ve anında gülme şansınız var. Sevgili <gülüyor> dedi. O zaman ben dinicilerimize bir şey vereyim oktay. Madem öyle, Hadi böyle e, işte reiki di, yoga idi falan diyen yani net işte başkanınız açıklaması var. Reiki ile yoga ile işte bunlar insanlar yalnız çaresiz insanları şeydir falan diye ben de hemen bir uzak doğu terimler sözü ele geçirdim. Yalnız reikiye, yoga'ya din gözüyle bakmak. Aslında onu da de ekleyebilirler bence. Organik beslenmede. Onlardan biri yani. Organik ve lifli. <gülüyor> lifli beslenmede. Yani <gülüyor> eğer yoga ereki ya, kedin gözüyle bakıyorsak organik beslenmede onlardan. Dün Uğur hocam vallahi dedi ki ne yapıyorsan yap, ne yiyorsan ye organik ama lifli. Lifliye dedi ya, lifliye. Lif hatta yani et yiyorsan yanına biraz lif ye o onu dedi karşılar dedi müflonunu ye demiş bir de sıcak tutar dedi. <gülüyor> niçin çünkü ya da bağırsakları keçe kaplat o da güzel sıcak tutar e lif nereden alacakmışız lifi ha? lifi mi lifin bağlayıcı özelliği vardı değil mi lifin neyi bağlayacak kakaları bir şey. mı bir şeyleri bağlıyor. şekeri mi bağlıyordu? öyle bir şey vardı <gülüyor> lifin, e bırak lifin bıraktırıcı özelliği varmış dün öğrendiğim kadarıyla benim. patır patır mı patır Hı -hı. patır Çetir çatır, çatır diyorum rahatlatıyormuş <gülüyor> rahatlatır Uğur Hoca dün çok güzel söyledi dedi ki hiç dedi bu dedi her gün dedi gidiyoruz dedi kabahatimizi yapıyoruz bu bir ihtiyaç ne güzel falan ama dedi bunu bir yapaman dedi bir yapaman dedi o zaman dedi var ya oh dedi. iflah olaman dedi i̇flah olaman. hakikaten çok bunun dedi kıymetini bilin dedi yani her gün patır patır yapıyorsanız dedi bu en güzel şeydir dedi küçük şeylerden zevk almasını bileceksiniz dedi. Küçük değil dedi üstelik dedi. bir şey büyük bir şey dedi. Şöyle şöyle iki parça dedi. Böyle Niye neden? hocam böyle konuşuyorsunuz? Falan dedim. Konuşma lan falan dedi. Neyse şimdi ben size uzakdo akımları sözlünden şeyimize takılanlar. Neyimize takılanlar? Objektifimize takılanlar. Evet. Reiki <gülüyor> <gülüyor> nedir Reiki? Aa, R2 neymiş? Ege R2. zamanında R2 yaptılar. Reiki yemiş adam mısın? Yedin. Ben yedim, de yedim. Evet. Sen yedin Moktay reiki? 2 bir, bir ufak bir parça yemiştim ben de. r <gülüyor> şaman tedavisi gördüm ben. Çok güzel yıllarca. Ee, i̇kisi de beyin tümörüme zerre fayda etmedi. Ama, Ama tabii o sırada reiki yapanlar kulak rahatsızlığım olduğunu. Ya. Demek ki reiki bir e, teşhis metodu değil, tedavi, tedavi metodu yani. yanlış teşhis raykide de eee yanlış sonuçlara yol açıyor. Kulağa yönelik rayk yaptılar. Sen de bende beyinde var. Beyne bu, evet, yani yani beyine direkt verselerdi ne olurdu yani? O, o zaman jillop gibi oluyordu. Yani hiç ameliyata falan Ama gerek. O zaman bir e, doğrudan beyine vermek de çok şey olur. Hassas. Hassas çünkü beyin en hassas organımız. <gülüyor> <gülüyor> şimdi rayk nedir abi? hocam? Sözcük anlamı Japonca'da evrensel yaşam enerjisi anlamına geliyor. Yani kutuk kola mı? Aa işte bu. <gülüyor> Onun tipi bir şey. Çünkü ee, o reklamında da var. 550 şimdi, yaşında bir adam var. ikine insanın yaşam enerjisini arttıran bir yöntem olduğu söyleniyor. Rivayet olunuyor. İnsanların vücudunda rahatsızlık ve hastalık bulunan bölgeleri uzmanları tarafından yaşamsal enerji verilmek suretiyle ne yapılıyor? O bölgeler kalkındırılıyor ve bir numara en birinci hale geliyor. Ve 2 dedim şey kabaca bu orada evrensel yaşam enerjisiyle bütünleşilir mi bütünleşilmez mi onu bilemem ama bir insanın senin kafanın tepesinde elleriyle böyle bir şeyler yapması bir süre boyunca sadece seninle ilgilenmesi güzel bir şey. Tabii ama beni huylandırıyor böyle hani dokunacak mı dokunmayacak Güvenliğin mı? Güvendin insandan alacaksın r yani Dokusu ne yapıyor falan arkama geçti hareketmiyor. Oralarıma buralarıma ha dokundu ha dokunacak onun tedirginliği o yaşamsal enerjimi benim alıp götürüyor onun verdiği enerji de bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. çıkıyor. ...çıkıyor... Tamam, r öğrendik. r öğrendik. Hemen veriyorum. Ananda Marga. Geçen gün pazara gittim, Ananda Marga yaptım. Çok güzeldi. E Oktay, cümle, cümle içinde. içinde mi kullanıyoruz? Ee, ee, Ananda ağrıdı. <gülüyor> Çünkü damar anlamında kullandım ben. Ananda Marga Marga üstüne hmm. binmiş. Yani burada Marga Marga üstüne. Damar damar üstüne binmiş. Şimdi Ananda Marga sonsuz saadet yolu diyor 1955 senesinde Hindistan'da ortaya çıktı. Günde bir defa mantra banyosu uh, olarak uh, baba... Mantra'yı da bu cümle içinde kullanıyor mu Çünkü evet. onu da bilmiyoruz anlamını. Mantra banyosu nasıl ya? Mantra banyosu. Mantra Dediğin şey değil mi senin kelime değil mi sabahtan akşama kadar kendi kendine söylemen gereken banyoda nasıl yapıyorsun? Banyoda onu yapacaksın o banyoyu Banyoya alacaksın. Yoğurt süt satılan yerlere mantra denir benim bildiğim. <gülüyor> Doğru ofta ne güzel cümle içinde kullandı. Hocam et balık alkol yumurta tütün ve belirli baharatlar yasak. Nedir bu belirli baharatlar kişniş? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kişnişi kestim. Kendime geldim ya. Aa budur ya. Kişnişi mutfağından uzak aman evlerden ırak tutsun. Zaten bunda 3 e, nedir onun 3K. rengi? 3K. Yeşil mi kahverengi mi? Kişnişi mi? 3K. Kişniş. Kimyon karabiber. Bundan bu... uzak duracaksın. Ananda Marga'nın şeyi. A da ananda marga. A da ananda marga. Böyle de bir güzel e, şeysi var. Halkı oluşturulup bu şarkıyı söylersiniz. Ananda Marga. Bu da banyoyu alırken, duşumuzu alırken dinleyeceğimiz yöresel ezgiler. Ondan sonra Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui bitmedi mi ya? Feng Shui bitmedi, bitmeyecek. Geçen gün dur. Feng Shui neydi? Güzel bir şey programı vardı. Moda, dekorasyon dekorasyon programı. programı. Onu değiştirmişler adını. Feng Shui değil de ne, ne diye değiştirmişler? Neyse. Adını değiştirmişler Adını değiştirmişler. Neyse evrenin doğanın güçlerini ve titreşimlerini dengelemek suretiyle hayatınızı başarı, sağlık, zenginlik, refah, mutluluk, hoşgörü, sevgi, şehvet, hırs, ihtiras, intikam, öfke ve cinayet. Daha <gülüyor> ne istersin? Bir ne? insan hayatında daha ne isteyebilir ki? Ondan sonra bir tane daha vereyim. Sahaja Yoga. <gülüyor> Bu da Kundalini uyanışı deneyimine yani. yanlış okuyorsun. Buna dayanan özel bir meditasyon tekniği olmaktır, ee, olmak suretiyle insanın gerçekleştirebileceği hoş bir aktivite, bir pazar aktivitesi. Neyi yoga'ydı hocam? Ee, sahaja yoga. Sahaja yoga. Falan filan. Bunlar işte bunları siz bir kendiniz karar verin. Ne yapacağız, ne edeceğiz? hepsini birden yapacağım ya. Evet tamam ya. Hepsi birden olacak diye bir şey. Aynı anda. Aynı anda. Ben hepsini yaparım da andırabadan da yapabilir miyim? Ondan emin değilim. Andhra da değil. Ananda marga. Ananda marga işte o. Ondan emin değilim. Çünkü Dün gece Ananda Marga <gülüyor> ne böyle bir iğrenç cümle olmuyor yani. Ananda Marga. Biraz ismini değiştirmekte fayda var. Banyo teknolojisi değil mi? Yanlış anlamadık Ananda yani Marga'yı. Yani işte et yemeyeceksin, süt yemeyeceksin. Bana uyar Ananda Marga haftada bir banyo işte. Bak anlamamışız fay. Gördün mü? Anlat mantra banyosu diyorsun. Ondan sonra yemeceği. Şişiyip banyoya giriyorsun. Banyoda yani. yemek yemeyeceğiz mi? Onu mu demek istiyor? Korkuturlar mı? Yatakta yemek Yatakta yemeyeceğim. Yemek Hayır halüsinasyon var. mu görüyorsun? Ege'nin tam tepesinin üstünde bir sivrisinek Ege'yi sokma girişiminde. Ah sivrisinekler. Ben eskiden tiksindirdim Artık yazın müjdecisi olarak görüyorum. Ben de kelebek etkisi yaratıyor böyle. Ke dur, yani dur, kelebek yaklaş gel derken... gel gel. Dur baharın müjdecisine dur. sakın yanlışın olmasın. Yapma ya. Lütfen baharın müjdecisi ya. Onu Gün. Aydın. Günay aydın ay, dın dın dın Günay, ay ay. Dın. İyi kalpli insanlar modern sabahlar devam ediyor Fahir Öğüncü'n dev dosyası karşımızda Hoş geldiniz efendim bir kez daha stüdyomuza Olur biz e, dosyaların adamı O dosyayı ben aldım Fahir e, İyi yapmışsın nokta <gülüyor> O dosyayı benim okumam <gülüyor> ben Sen bunu bana attın da neresinde ne var diye ben bakıyorum Şöyle bir bakıyorum Herhalde buradan değil bundan değil Ha Buradan diyorsun yani Oradan buradan. Şimdi arkadaşlar bundan sizi bir süre öncesine götüreceğim. Ne Hı. kadar süre öncesine Bir yıl öncesine gidiyorum. İyi, güzel. Bir yıl öncesine ne yiyordunuz? Ne yiyordunuz? Ben daha bu sabah kahvaltıda ne yediğimi dünyanın en yaman evet. laflarından biri. <gülüyor> bir, bir sabah eğer yani sabah soruyorsan bundan bir yıl önce en iyi ihtimalle poğaça yiyorduk ya ben size söyleyeyim. Ya bir de bununla övünmek ne demek kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. At bir şey ya orada... Şaşkın duruma düşmektense Ben bu sabah ne yediğimi söyleyeyim Cornflake yedim ya Ben hiçbir şey yemeden çıktım <gülüyor> evde Ah canım yazık sana Oktay Aç açın ama Ben Aç de şeyler. bir şey yemedim Yavrum i̇şte siz evli barklı adamsınız Eşiniz kalkıp bir kahvaltı hazırlamıyor mu? <gülüyor> hazırlamıyor mu? Öncelikle hmm. güzel Türkçeniz için Size teşekkür ediyorum ee, gelecek yıl galiba bizim hayatımız bir değişik olacak haberiniz olsun. Niye? Her sabah 6.30'da uyandırabilirim sizi. Haydi yayına haydi yayına diye. Yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çünkü Ali okula gideceği için Türkçe mi söyleyeceğim? Şey olacak. Ev ha halkı olarak erken kalkacağız. 6.30'da kalkmak demek ya kaçta başlayacak okul? Ya Ali'nin kahvaltısının 45 dakika olduğu düşünülürse Evet, sen de nasip edeceksin bu arada Evet ben de kahvaltı yaparak güne başlıyorum. Daha hazır... doğrusu evden hırsız gibi çıkma dönemi sona erecek. Onu düşünüyorum Daha güzel ev halka ayaklanmış oldu Herkes oldun. ayaklanacak Ey yavrum Yeter vivazapata diye ayaklanacağız sabah <gülüyor> Eee hey, Oktay sizde bir numara var mı? Bizde normalde hadi, hadi. Hayırlı atmayalım. haberlerini bekliyoruz Oktay Hayırlı haberlerini bekliyoruz bu yaz artık Hadi bakalım Düşünün derim Senin... Senin de Oktay'a uyku haram diyorum ben <gülüyor> Bu <gülüyor> <gülüyor> yebilene aşk olsun. Esas haberler sizde olacak <gülüyor> bu yaz diye düşünüyorum ben de falcı. Ay haber haber üstüne mi bindi? Ne oldu? Hı, ne oldu? oldu. Baya, ne oldu bir hafif tatlı bir mı oldu. Ay tatlı bir kızarıklık. O böyle benim pembiş yanaklarıma kan yürüdü. Vay Ağustos mu olur, Eylül mu olur artık bakalım. İnşallah, İnşallah. ben Eylül olsun diyorum çünkü Tam neden? Olsun diyorsun. Tabii canım olsun Terazi olsun. olsun. Eylül olsun, Terazi olsun. olsun. Esnaflar sizin de bileceğiniz dış. Neyse atışmalarla, e, haşlamalarla, taşlamalarla bir programımızın daha sonuna geleceğiz. Ama bir yıl önce ne oldu? Arkadaşım diye soracak da bir yıl önce bundan tam Bir yıl önce sigara yasakları. Başladı. Başladı. Ama ne yasak? Ne yasak? Yani içmek, üretmek, tüketmek adeta bir şey oldu. Ne derler o? Zul illegal faaliyet haline geldi. Evet bravo. Bir yıl önce başlayan yasak e, sigara tüketim oranlarını düşürdü. Ama az düşürdü. Çok özür dilerim. Bir şey soracağım. Youtube açıldı mı dün? ben öyle bir rüya mı gördüm biraz, bir, açıldı. Bir <gülüyor> biraz gelmiş sonra gitmiş tekrar öyle bir şey oldu mu sen rüyanda görmüşsün o en aferin. yalan lafı <gülüyor> yalan yüzden, lafı da ettirdim rüyamda o. böyle bir şey gördüm ya rüyamda youtube açılmıştı herhalde rüyanda açılmıştı hayır olsun Ege'cim e, derler şeyle, youtube e, utancından kurtuldu falan filan diye sonra ama hemen başka bir e, mahkemenin kararıyla tekrar kapandığı gibi bir haber o arada giren girmiş diyorlar gibi bir şey gördüm ne rüyaya bak ya Buyurun efendim. Çok uh, Sigara yasağı dolu dolu bir hayatınız var. Tüketim oranı %2.3 azaldı. O kadar yasaktan sonra bu kadar mı azaldı? Egeciğim %2.3 rakamlarla konuşturma beni. Bayağı bir adam demek bu. Ya %2.3 demek paketten ne kadar almamak demek? 20 tane varsa işte hesapla. 5 ile çarpsan hesaplayamadık <gülüyor> Bir tane almamak gibi bir şey işte ya. Olur mu ya yani, neredeyse %2. Veya bir tanesini yarıya kadar içme gibi bir şey oluyor. Bir tane almamaktan daha az ya yarısı, yarısından daha az gibi bir şey. Yarısı işte tam bir sigarayı yarı ama yani, hadi tamam bunu da yarım içeyim ah, demek. Ki demek şey. de aynı demekle aynı 250 tane ceza kesilmiş bugüne kadar geçtiğimiz seneden bugüne kadar ee, 65 bin denetimden %14'ün de 200 Uygunsuz sigara içimi donsuz. İçerken tabii canım kimisi donsuz içiyor, kimisi sigarayı tersten içiyor, kimisi erotik içenler var, somura somura içenler var. Ondan sonra yani... aynı sigarayı iki için içmesi islatan mesela islatan... çok uygunsuz. Doğru. Külükleme tek. Soruyorum size, size bir soru ya yani böyle bir. Tamam soru, boş ver sen haberim. Şimdi 3 <üç> tane <gülüyor> Habere dön. Buyurun efendim. Üç kişi. Biri somurarak içiyor. Ya habere dön diyor. Haberde bu Fıkra'yı anlatıyor. Diyor ki bak. Haberdeki Fıkra'ya bak Oktay. Şimdi bunun neresi komik? Bak. Bak. Ben bilmiyorum o Fıkra'yı ya. ya Anlatsın bir ya. Niye şey yapıyorsun? Üç tane adam, adam diyor. Haberini hazırlamış. Bir tanesi diyor sigarayı ısırarak içiyor. Bir tanesi somurarak içiyor. Bir tanesi de ıslatarak içiyor. Bunlardan diyor hangisi şey? Islatarak şey? mı? O senin kendi fantazi dünyası. <gülüyor> emerek olması. <gülüyor> lazımdı. E, somurarak işte o. <gülüyor> İkisinin arasındaki farkı bilmiyorsa Ağustos'ta. Bunu diyor hangisi diyor? Evli diyor. <gülüyor> o diyor. Ben demiyorum. Tamam. Bitti mi? Bende de cevap hazır arkadaş. Mikrofonların <gülüyor> kapanma dönemine girdik. Evet. Mikrofon kapanan. 250 ceza mı kesilmiş ya? Çok az değil mi bir seneden? Sen olsan kaç kez 251... Bilmiyorum de, Cezası Ceza bu kadar az kesilmişken yasak bu kadar güzel uygulanıyorsa bravo. Bence her şeyi cezayla yapmak çok saçma. İyi niyetle işte i̇yi bir niyette. senede Sevgiyle bu kadar ya, seve, seve, seve seve bırakıtıracaklar zaman içinde iyi niyetli e Hiçbir yerde içimde İçme sonuçta. çocuğum diyecek. Kimse daha küsük yapmıyor. Tokadı basmayacak. İçme yavrum diyecek. Başını okşay. İçme çocuğum diyecek. Neden ama içiyorsun diyecek? Ben, neden ama? Neden? Bana bir anlat. Otobüsleri zehir edecek yani. Otobüslerde yasaklandığı dönem. Döne. Evet. Kaçtı bunun cezası? Hiç biz niye bilmiyoruz ya? O zaman 500 böyle bilmem kaçtı. Büyük büyük, büyük yazıyor bin muydu bin her tarafta? Otobüste büyük yazıyordu. Ben camdan bakamıyordum. Yazıya denk geliyordum bazen. İşte öyle bir şey. Bak şimdi demek ki daha çok para. Ne kadarmış bunun cezası diye ilk sorulan soru bu. 62 lira. Ödemiş mi 250 kişi? Ödenen canım 62 lira. paket koridorunun <gülüyor> öbür tarafından bağır... <gülüyor> Ben mikrofon iyice açayım. <gülüyor> e sen de mikrofon ayarlarını bir tutturamıyorsun. Şimdi... E, ...AVM'ler. Ah o AVM'ler. Yok mu? Tek kolu makineler. <gülüyor> o AVM'ler diyorlar... ...uymuyorlar diyorlar... ...yaksaklara diyorlar. Ne diyorsunuz diyorlar. Çünkü oralardaki... Işte, Hiç işilmiyor canım AVM'lerde. Vallahi işte uyulmuyor diyor. AVM'lerden fotoğraflar çekmişler. AVM'lerde taksilerden... içilen yerler var. İçilen yerler var. Yasak Restoran var. tipi alakalı. İşte Temmuz'dan sonra bitecekmişti Ama işte içinde dışında bir garip restoranın bir katında içiliyor falan aslında hiçbir yerinde içilmemesi lazım ama o da yani millet bir, biridir zarar görmüyorsa bu kadar kasmamak mı lazım bilmiyorum kafam karışıyor o konuda hala net değil geçen gün aramızda mı konuşuyorduk? Yok. Başka bir Aramız, e, yayında konuşuyorduk. Aramızdaki ya. konuşmaları yayına taşıma kararı aldık biliyorsunuz. Zaten konu aramızda gibi. konuşacak bir şey kalmadı. Bir ne varsa yayında konuşalım yayında konuşuyoruz yani. yani. yani. Bol bol vaktimiz var. <gülüyor> yani sigara içenler de eziyet gibi görüyorlar belki ama sigara içilmeyebildiğini fark ediyorlardır. İçmeyince ölmediklerini fark ediyorlardır belki. Bırakmak kolaylaşıyordur. Öyle de yaklaşabilirler. Bazen de içimden geçen ya sigara içen adam başkasına zarar vermiyorsa orada burada içmesinin bir mahsur yok gibi bir düşünce de var kafada başka neler var orada rakamlar makamlar görüyorum ben rakamlar var şimdi 69 lira cezası işletmelere 560 lirayla 5600 lira arasında ceza verilmesini öngörüyorlar falanlar e, bu arada 31 Mayıs tarihinden itibaren Taksim Meydanı'nda dev ekranlarda yayınlanma imkanınız var e, Sigaraya son.com adlı siteye gidiyorsunuz Sigarayı bıraktım fotomu da veriyorum Al ne güzel bunu yayınlayın diyorsunuz Ben o zaman old sitedeyim bu gece diye bir fotoğraf da şey De, Çaktırmadan vereceksin yani Elinde posterin ne bir şey ne yani? Ege, bu... Ucuz şey ya reklam Daha iyisi var mı bunun Taksim Meydanı'nda dev ekranda Şey <gülüyor> ...beklenin bu gece diye şey. Bizde reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bizde yanda öyle çıkarız. <gülüyor> İstersen Oktay beraber bırakalım sigarayı... Bu ikiliye dikkat diyor <gülüyor> Ceyhun. Bunlar yani sigaraya sağda bir noktada ne oluyor? Aynen devam, aynen devam. 19 Temmuz'dan sonra tüm kapalı alanlarda da yasağın gelmesiyle beraber ülkemiz adeta tam bir dumansız hava sahası. Ama ne güzel. Ve kıta sahanlığı diyorum ben. O zaman tebrik ediyoruz herkesi. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız sevgili dinleyiciler. İstanbul'u bir daha söylüyor, İstanbul'u bir daha söylüyor. Dağmur yağacakmış bugün, dikkatli olun. Bu arada podcastçiler... İstanbul'lu podcast'çiler bu akşam Old Stick Performance oldu yok. Old Sticky Comedy Club'da ve onun oh. da hoşçakalın. Günay ay günay ay ay aydın.